hizmet adına giriş yaptığımızda gerek üstümüzden, gerek çevremizden iltifat edildiği zamanlar olabiliyor. Bu iltifatlar insan ruhunda olumlu sonuçlar doğuruyor Ve aşkımız, şevkimiz artıyor. Geriye dönüp baktığımızda nefis, enaniyet ve niyette kayma riski olduğunu görüyoruz. Bunu engellediğimizde ise motivasyon sıkıntısı çekiyoruz. Bu dengeyi nasıl kurabiliriz? Yani bir taraftan hak edilen veya hak edilmiş gibi kabul edilen, güzel işlerin takdir edilmesi diğer taraftan hakkımız olmayan ve hakkımız olduğu halde bazen o meseleyi hakkımız değilmiş haline getiren bizdeki mülazalar gibi tehlikeli bir durum var. Açmak icap edinse Kur'an-ı Kerim de insanları bazı iyi davranışlarıyla takdir ediyor. Mesela diyor ki: "İnnellezîne âmenû vellezîne âcerû recâde ve fî sebîlillâhi ülâike yerzuquhumu'llâhu rahmeten. Vallâhu gafûrun diyor. Alladinin yuksümen eserlerden Marzunam ifkul son da diyor: Ulaik ve takdir ediyor. Alladinin bütün diyor. Takdir ediyor. diyor. Yani dünyevi mükafatlar şeklinde takdirleri ortaya koyuyor, tebcidlerini ortaya koyuyor. Hatırlayacaksınız Bedir'de bir sahabe elinde hurma yerken Efendimiz Aleyhisselam, bugün ölen insan cennete gider diyor. Elindeki hurmaları atıyor, bak bak diyor bunların eliyle ölmekle cennete gireceksem cana minnet diyor. Şimdi bir takdir onu şahlandırıyor yani o günü. Bir mükafat gösterme onu şahlandırıyor bir kısım hayırlar yaptırıyor. İnsan hemen öyle takdir edildiği yerde, öyle bir tebricle masar olduğu yerde ölüp kedi verse belki bir tehlikesi olmayacak o meselenin. Yani arkadan onun hakkında konuşacaklarmış. Arkadan insanın adı Cemil olması, insanın kendi temennisi değilse, kendi dileği değilse bunda bir mahsur yok. Ama bazı bencil kimseler böyle öldükten sonra bile, belki öldükten sonra dirilmeye de inanmıyorlardır yine de halk kendilerinden bahsetsin isterler. Faydasız bir şey. Şimdi esas takdir meselesinden bahsediyoruz. Ya da cemil olma mevzu bir yönüyle mahsursuz. Fakat böyle hiç etmediği, hakkı olmadığı halde herkes kendisini takdir etsin. Herkes ondan bahsetsin böyle. Bunlar tehlikeli şeyler. Bunlar öldürücü şeyler. İşte belki bu manada olan şöhrete, bu manada olan meşhur olma işine Hazreti Üstad semmi katil diyor. Gel o dersi benden al. Şöhret aynı riyadır ve kalbi öldüren zehirli bir baldır diyor. Bu tehlikeli. Şimdi bazen biz de öyle bir yanlışlığa düşebiliriz. Yani yaptığımız şeylerle, hizmetlerle böyle pöh pöhlerle bizi takdir ederler. O mülazanın önünü almak için de böyle yüzüne karşı birisi sena edilince Efendimiz kardeşinin boynunu kopardın diyor. Yani bazen insanlar o kadar takdirler, o kadar tepciller, o kadar belki tazimler, o kadar saygı duymalar onu taşıyacak güçte onu taşıyacak bir umuriliğe, bir amudifikariye sahip olmadığından dolayı gerçekten boynu kopabilir, belli de kırılabilir. O mevzam mukametli olması lazım. Nasıl mukametli olacak? Allah'a inancı tam olması lazım. Kader esprisine inanması lazım. Her şeyin bir takdirle geldiğine inanması lazım. Her şeyi yaratan Allah olduğuna inanması lazım. Kendisine iki sıradan lütuflarda bulunan onun olduğuna inanması lazım. Bu Onları bir imtihan için ona verdiğine inanması lazım. Bu mevzuda inancı tamsa, her şeyi yerli yerine koyuyorsa, yine Hazreti Üstad'ın mektubatta ifade ettiği gibi yani kendisine cübbe giydireni biliyorsa, güzellikleri ona veriyorsa, evet bir güzellik var burada fakat ondan diyor yani işin arkasına bakın. Güzelliği yaratan odur. Ben de onu gösteren, teşhir eden odur. Ben sadece bir mankenim. Modellik yapıyorum burada. O üzerime giydiriyor onları, takıyor, benimle teşhir ediyor. Esas kendini anlatıyor. Madem o kendini anlatmayı Murat buyurmuş, ben de ona anlatmalıyım. Muradın muradi ilahiye muvafık düşmesi için ben de ona anlatmalıyım demesi lazım. Şimdi bu kadar hazımlıysa, bu işi içine sindirmişse, ona sen elli defa desen ki, eşin yok menenden yok senin bir molekülüne yekpare acem mülkü fedadır hiç umurunda değildir yani ya bacakların altından geçer o ya üstten savrulur gider bir yere fakat o ölçüde hazırlıklı değilse o insan o yükü sırtına vurduğun zaman taşıyamayacağı bir semer bir yük sırtına vurmuş gibi belini kırarsın onun işte Efendimiz ifade buyurmak istediği şey budur tehlikeli oluyor bizde bazen Böyle o türlü takdirlerin altında kalabiliriz, ezilebiliriz. Hazırlıklı olmamız lazım bizim bu mevzuda. Hazmen müsait hale gelmemiz lazım, inanmamız lazım, işin arka planı görmemiz lazım. Ama bir taraftan da sualın içindeki şey gerçektir yani. Yani ben burada arkadaşlara konuşurken bir şey yapsınlar diye hiçbir şey yapmıyorsunuz yani. Allah'ın nimetleri, yüzünüze gözünüze bulaştırıyorsunuz burada abes yaşıyorsun, beyhude yaşıyorsun. Bir de kendimi tecid ederek bu meseleleri konuşuyorsam azıcık ümitleri varsa, azıcık aşkı şevkleri varsa işte onu da bir hazan gibi esip önüme katıp götürüveririm. Dolayısıyla hiçbir şey yapma güçleri kalmaz. Buna da hakkımız yok. İnsan bir yönüyle belki bir motivasyona ihtiyacı olduğu kadar en azından bir şevklendirmeye de ihtiyacı vardır. Bir heyecanlandırmaya da ihtiyacı vardır. Allah Celle Celaluhu beyanı sübhanesinde cenneti göstermiş, şevklendirmiş. Sonra cehennemi göstermiş. Buna girmemenin yolu da bu iştir demiş. Yine şevklendirmiş. Yani hem anil merkezle onları belli bir yere itmiş, hem iler merkezle bir yere itmiş yani bir yönüyle. Cennete iterken beri taraftan da anil merkezle cehennemden uzaklaştırma yollarını göstermiş. Sistemli sürekli. Yani işin tabi diğerle negatif yanıyla, pozitif yanıyla hep aynı noktayı onları tevcih etmiş, yönlendirmiş. İlahi ahlak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin temel üslubunda da bunu müşahede etmek mümkündür her zaman. Öyleyse hani günümüzün mürşitleri, zaafı olsun, hakiki olsun, bunlar da aynı üslub içinde olmalıdır. Şevklendirmelidirler. Fakat biraz şahıslara göre, yani bu şahs bunu götürür, götüremez, bunu desem mi demesem mi filan, bazen üstü kapalı denir. Davranışı söylenir. Mesela bu arkadaşımız şunca zamandır koşuyor da dünyevi uhrevi bir talebi olmadı. Bazı arkadaşlarımız var. Bazı arkadaşlarımız var ki hakikaten hiçbir beklentiye girmediler. Arkadaş biliyorum ki ben mesela kendisini takdirle dinleyen insanlar konuşmalarında kendisine ulaştığında yüzünü ekşitiyor. Tevbe vallahi, nereden yani ben ben böyle bir imtihana dayanabilir miyim ya? Neden bunu yapıyorlar bu arkadaşlar? Hakaret ediliyor gibi rahatsızlık duyuyor onda. Ama yine de demek ki yani bunca insanlar da Cenab-ı Hak bunu müessir kılıyor. Allah'a olsun. ben bunda çok bir hayır görmüyorum ama demek benim gibi hayırsız insandan da, çorak araziden de Allah Celle Celaluhu semere alıyormuş. Oralarda bile semere meydana getiriyormuş gibi yani şahıs çok hazırlıklı olması lazım. Meziyetleri unutması lazım. elinin tersiyle itmesi lazım. Rezaili üzerine alması lazım. Bana kötülükler çok yakışıyor. İyilik yakışmıyor bana. Diyecek kadar o mevzuda olgun, hazımlı, sindirim sistemi sağlam olması lazım. Böyle bir denge bulunabilir. Bir taraftan öyle takdirle, tebcille, hizmete alkışlamakla şahlandırmanın yanı başında her iki tarafa ait de sorumluluklar var vazifeler var diyenler, edenler muhataplarını çok iyi belirlemeleri lazım bu onu götürebilir mi? yani sırtına yük vurduğunuz bir canlı bu yükü götürebilir mi? onu nasıl hesap ediyorsunuz? öyle de az buçuk tanımışsanız, test etmişseniz meziyetleriyle müftehir, iyi yanlarıyla övünen bencil bir kısım ruhlar bir de onlara bir takdir postalayınca Hafizan Allah, onları şirazeden çıkarmış olabilirsiniz, baştan çıkarmış olabilirsiniz. Çok dengeli, ölçülü, ona göre konuşmak lazım, ona göre şekillendirmek lazım onu. Bazen yaş baş itibariyle bir farklılık arz eder o durum, bazen de bazı kitleler kültür ortamlarına göre farklılık arz eder. Mesela çocuklara konuşurken daha ziyade hep onlara teşvik yanı ağırlıklı olmak lazım onları şekillendirmek lazım. Hususiyle henüz mükellef olmamış, sorumluluk dairesi içine girmemiş, kellefiyet dairesi içine girmemiş kimseler. Onlarda teşvik yana ağır basması lazım. Din adına olacaksa, cenneti gösterme yana ağır basması lazım. Cehennemden az bahsedilmesi lazım. Mesela ondan bahsederken bile onlara diyeceksin ki, Allah inkar ediyor. Çok saygısız adamlar. Bunlar cehenneme gidecek. Haşa Allah'a evlad isnad ediyor. Kızları var diyor. Doğmamış, doğurmamış. Anne olmamış, baba olmamış, evladı olmamış. Zatüllühiye'de bunlar ne kadar yakışksız şeyler. Her şeyi Allah'a gösterirken bütün varlık. Ağaç, yaprak, toprak, damla, derya, her şey onu gösterirken. Bunlar. Hayır, ben bunları hiçbirini kabul etmiyorum diyerek Allah'a karşı küstahlık ilan ediyor. Yani o küfrün çok korkunç bir tahribat olduğunu anlatarak onun vicdanında rahatsızlık hasıl etmeyecek şekilde. İşte bunları cehenneme koyacak Allah. Ama onu kabul edenleri de cennete koyacak demek suretiyle meseleyi cennet ağırlıklı, bişaret ağırlıklı tesir ağırlıklı götürmek lazım yani. Az bir şey bile yapsan oğlum yani günde bir vakit bile namaz kılsa böyle bir dua etsen yatağa girerken ellerini açsan ona bir yalvarsan kalktığın zaman alhamdülillah beni bir daha dünyaya döndürdün falan bu kadar Cenab-ı Hakk'a teveccüh bunları çok büyük mükafatlara bağlasan bunlardan dolayı böyle mahşerden sen berkatif gibi geçersin şimşek gibi sırattan öyle geçersin çok diye cennete girersin falan onları öyle konuşacaksın yani biraz yaş baş itibariyle farklılık ama herhalde böyle havesat-ı esiri, zebunu, böyle beşeriyetleri galeyanda olan gençlere konuştuğun zaman meselenin biraz terhip yanını da nazar itibar alacak. Kavuş yanını, makafet yanını, muhabbet yanını, ümitlerini kırmayacak, ümit işken olmayacak şekilde dengeli götüreceksiniz o meseleyi. Yani toplumun değişik kesimlerine konuşurken belki hasta, alil ve aynı zamanda yaşlanmış çok fazla hayır yapmaya da gücü takatı kalmamış ne ilmim var ne amalim diyor ne hayrı taata mecalim garibi isyanım çoktur vebalim acep ruz-i cezadan orla halim diyen bir insana konuşurken onun ümitlerini yıkacak şekilde konuşmayacaksın yani ölüyor bu adam Allah'ın rahmeti çok geniştir Ümit de ona teveccüh et diyeceksin hastayı öyle diyeceksin yaşlı adam öyle diyeceksin telafisi imkansız boşluklar bırakmış hayatında. Onları doldurması. Mesela dünya kadar kazanamazı var. Doldurması mümkün değil. Hele sen yürekten şöyle bir tevbe ediver. Allah'ım isyan ettim. Zelilim, alilim, garibim, bikesim, natıvanım, eleman cüyem. Üstadın sözleri, meded kamzide katilaydı. Bak Cenab-ı rahmetiyle nasıl sana teveccüh buyuracak. Onu öyle konuşacaksın. Aynen öyle de kültür ortamı açısından değişik yerlerde neşet eden da onlara karşı da biz hitabımızda bir şey anlatmamızda yine farklı bir tavır takılmamız lazım. Mesela adamın hiç dinle, diyanetle alakası yok yani. Ona konuşurken ün görmüşüm, gün görmüşüm. Arkadaş biliyor musun Cenab-ı Hakk'ın cehennemi var. Nasıl bir cehennemi var Cenab-ı Hakk'ın? Güneşin mesela satında işte 15 milyar santigrat hararet var bir de merkezini düşün bu meselenin. Seni içine attıkları zaman orada hemen mai haline geleceksin <gülüyor> ve buharlaşacaksın. Şimdi böyle hiç anlatan var mı yok mu bilmiyorum da şimdi böyle anlatılmaz ona yani. Belki böyle birisine diyeceksin ki siz kendinizi böyle fakir gibi insanların yanında çok gerilerde görüyorsunuz. Belli değil yani. Ben sabaha kadar namaz kılıyor olabilirim. Başımı eden kaldırmıyor olabilirim. Fakat esasu değildir yani. Allah'a karşı yapılan şeyin esası en önemli yanı hudustur. Samimiyettir, sadakattır, vefadır. Sen içinden samimiyetle bir kere gürül gürül böyle La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demişsen bir de böyle yaptığın şeyi çok küçük görüyorsan ben kim, kurtuluş kim, ebedi saadet kim diyorsan çok önde Allah'ın izniyle cennete girebilirsin yani hiç yese düşmeye gerek yok diyeceksin şimdi bu bakın belli bir kültür ortamında yetişen insanlara karşı kitap tarzıdır adam bir kere ibadeti taatın o külfeti altına girme ona zor gelir bir de baştan ben çok insan biliyorum öyle diyor ki camiye gitmiştim ben bir bayram günü bir kere adam orada bir konuştu bana bir daha camiye gitmeyi hiç düşünmedim bitirdi beni işte oradaki bir durum onu camiden tiksindiriyor, camiden uzaklaştırıyor ve caminin arka planındaki şeylerden de uzaklaştırıyor. Hiç farkına varmadan bir gün ateizmi benimsiyor. Bakıyorsun aklına, mantığına, böyle demokrasinin yanında, mazlumun yanında, mağdurun yanında. Zalimlere karşı bir selliseyf etmiş üzerlerine görüyor ki en inanmış insanlar, o kadar civan mertçe mücadele veremiyorlar. O kadar yiğitçe tavırları yok. Şimdi bunların hepsi meziyettir. Mümince sıfatlardır. Yani mazlumu müdafaa mümince bir sıfattır. Zalime karşı kükreme mümince bir sıfattır. Doğru konuşma mümince bir sıfattır. Bunlar çok önemli şeyler. Fakat bunların yanında bir şey var bütün bu güzel evsafa ruh olacak mani olabilecek adeta bu tesbih tanelerini ipe dizecek ve bir tesbih meydana getirecek bir sır var bir büyü var La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah işte onu diyemiyor yani bir yerde ürkmüş kaçmış Efendimiz solarsan, temfir ettirmeyen diyor birisi temfir etmiş onu birisi yaşanmaz gibi göstermiş tasir etmiş zor göstermiş meseleyi Birisi bir işaret vereceğine göre, onun içinde nefret hasil etmiş. Şimdi o da ayrılmış gitmiş oradan. Bu farklı bir kültür ortamının çocuğu bence ona karşı davranırken herhalde biraz başını okşayacaksın, biraz suazlayacaksın, biraz yumuşak davranacaksın, gelin diyeceksiniz, aklına mantığına hitap edeceksin, ilim ufkuna göre sesleneceksin, bildiği ve kabul ettiği şeylere göre konuşacaksın, kabul eder etmez sonra Allah'ın içinde iman yaratır yaratmaz imanın gereklerini yerine getirme heyecanı aşkı azmi cehdi yaratır yaratmaz Allah'ın bileceği şeyler fakat sen o mevzuda anlatacağın şeylerde kusur etmeyeceksin esasen yani onlarda şevk yanını heyecan yanını hep ön planda tutacak öyle düşünecek ona göre yapacaksın şiddet hiddet göstermeyeceksin bazı arkadaşlarımız keyfiyet bakımından daha önde ve içe doğru daha derin fakat aksiyon açısından biraz yavaş. Diğer bazı arkadaşlarımız da aksiyon açısından daha parlak, keyfiyet bakımından daha zayıf olabiliyorlar. Her iki tarafın eksikliklerinin giderilmesi adına nasıl bir rol takip edilmelidir? O hususları belirlemek çok zordur, her iki hususu da. Söz gelimi sati bir nazarla öyle görebiliriz yani. Bazı arkadaşlarımız <gülüyor> keyfiyet açısından derin. ilk mevhibelerini derinleşme adına güzel değerlendiriyor. Tohumu, tarlası varsa müsait semini varsa habraha ekiyor orada. Habraha zenginleşiyor. Zahiren öyle görünebilir. Bazı arkadaşlarımızla bu ölçüde bir derinliğe açık görünmüyorlar. Sati gibi fakat bunlar da hareketli, canlı, kanlı, aksiyon insanı. Böyle canlı, kanlı, hareketli filan diyoruzsa, o inancına bağlı, inancının gerektirdiği derinlik ölçüsünde her meseleyi duyarak öyle bir aksiyon ortaya koyuyor mu? Bu Allah'ın bileceği bir şeydir. Yani kelimelere yüklenen mana itibariyle meseleyi ele alacak olursak o hususta tesvitte zorlanırız biraz. Her böyle hareketli, canlı, kanlı olan insan din adına bir aksiyon adamı denmez. Eğer sırf böyle hareketliğinden dolayı aksiyon adamı deniyorsa ona mecazi olur, hakiki olmaz. Hakiki olabilmesi ruhunun derinliklerini aksettirmesine bağlıdır. Kendi destanını yazmasına bağlıdır. Gayri iradi, gayri kasti, gayri cehdi, İçinde feveranlar halinde Beliren sürekli mamalar gibi Köpüre tavır ve Davranışlarını sergileme demektir Bu sergileme işi Gayrı kastedir gayrı iradidir Zorlanmaz o mevzuda o Yapması gerekli olan Şeyleri yapar İllellezine amelû ve amelûs salihâti İllellezine amelû ve amelûs salihâti Vellezine amelû ve Hep öyle diyor Sağlam bir imana bağlı ayrı bir şey amel imandan değil demek onun üzerine atfedildiğine göre fakat min çin, imanın mütemmimi tamamlayıcısı min de aynı iman olmadığından dolayı iman bir yönüyle nazari bir mesele amele gelince onu takviye edici olsa bile fakat amelidir o kutsiyonla alakalı şimdi öyleyse bu doğrudur yani imanını seslendiriyorsa imanını imanının gereklerini yerine getiriyorsa bir iman adamı gibi davranıyorsa bu insan aksiyon adamı demektir hareketli canlı candı demektir bazılarına gelince onlar da ister nazarı ister ameli konularda isterse vicdani ihsaslarında vicdana müteallik meselelerde terminolojiye sadık kalırsak ihsas demeyi tercih etmek lazım iç duyuşlarında, iç sezişlerinde sürekli hep derinlikler peşindedir. Yani böyle kafasına, korteksine gelen, oraya takılan, orada arşivlere giren bütün bilgileri değerlendirirken onların içinden marifetullaha, muhabbetullaha, aşkullaha, şevkullaha, iştiyaka menfezler arar hep. Hep bir bilme artısı peşinde koşar. Acaba marifetimi daha nasıl artırırım? pe onun zatı ilûhiyetini yakışı şekilde nasıl bilirim? Şu marifet hakka marifetike yah maruf o sarp yokuşunu nasıl aşarım ben? Zatına yakışır şekilde onu nasıl bilirim? Onu hakkıyla idrak etmek zor, hakkıyla bilmek de çok zor, hakkıyla kulluk yapmak da zor, hakkıyla sevmek de zor. Fakat benim hakkım nereye kadar müsaitse işte onun hakkı olan şeyle benim gücüm, benim iktidarım benim izafi havlüm ve kuvvetimle varılabilecek nokta son nokta müntehani ise oraya kadar nasıl bilirim onu ve bilmeme göre nasıl kulluk yaparım daha nasıl derince bir marifete ulaşırım kimleri de böyle bir derinlik peşindedir şimdi bu da çok su götürür bir konu yani bir aksiyoner gördüğünüz insanın tavırları davranışları şov nevinden olabileceği gibi daha ziyade o başkalarının alkışlarıyla bir şey yapar. Hatta kendi kahramanlıklarına heyecanlanır. Alkışlanmalarına heyecanlanır. Öyle. Hayal insanıdır. Şov insanıdır. Ama mecazen onu aksiyon insanı denebilir. Durmaz ayağı altına gelmez. Oradan oraya koşar, oradan oraya koşar, oradan oraya koşar. Çok ince bir kısım gizli hesapları vardır konuşurken birilerine bir şey anlatırken bazı şeyler yaparken belli planlar peşinde koşarken belli planları takip ederken bir kısım gizli hesapları varsa buna hakiki manada aksiyon adamı denmez mecazen neden mecazen deniyor görüntüsü aksiyon adamı gibi görünüyor ondan dolayı öyle denir yani gördüğünüz gibi tam uymuyor tutmuyor şimdi belki de o nazari şeyleri kendi içinde eviret çevirip hafızasına yerleşen, his dünyasında bir manaya ulaşan, hissaslarında bir manaya ulaşan, böyle meselelerde derinleşerek, daha ciddi bir marifete ulaşıyor gibi görünür de, öyle değildir esasen yani. Kafası daha ziyade, böyle felsefi bilgilerle malem aldır. Bu derin derin şeylerden bahseder. Yani sufiliğin nazari kısmını ezberlemiş, onlardan bahsediyordur üluhiyet hakikatin esrarından bahsediyordur, rububiyet hakikatinin esrarından bahsediyordur tasarrufat ilahiden bahsediyordur fakat hep nazaridir onlar döktürür siz zannedersiniz ki bu işte derin bir insan aslında o nazari bilgilerin altında kalmış ezilmiş fantezi döktürüyor hep böyle lüks bilgiler döktürüyor ve hiç farkına varmadan o da kendini anlatıyor onu anlatmıyor Rabbi anlatmıyor İlahı anlatmıyor Daire güluyyetten bahsetmiyor Onları kullanıyor Birer argüman olarak Esas kendi sesini duyuruyor Neyde kendi marifetini Döktürüyor Kemanda kendi marifetini döktürüyor Sazda kendi marifetini El hassasiyetini Parmaklarının hassasiyetini iyi vuruşunu duyuruyor Dolayısıyla Tefrik etmek çok zordur onlar bunu böyle belirlemek lazım ama burada istidradi bir şey arz edeyim böyle mecazi aksiyon adamı dediğimiz birisi gördük onun hakkında üstün zannedebiliriz biz bu galiba aksiyon adamı diyebiliriz yani günaha girmeyiz çünkü nahnu nahkumu biz zahir demişler biz zahire göre hükmederiz onun içini bilemeyiz içini Allah'a havale ederiz Cenab-ı Hak bizi de onu da ıslah eylesin aksiyon türünden şovlardan ötürü Allah bizi muhakkası etmesin İç derinliği gibi görünen nazariyeler döktürme türünden lükslerden, fantezilerden de Allah bizi kurtarsın diye dua etmeliyiz aslında bir insanda böyle iç derinliği varsa halle onda da belli ölçüde samimi yani Mutlaka içi dışına vurur onun Yunus Emre'nin tabiriyle küpün içinde ne varsa dışarıya sızan odur. Ciddi bir iç derinliği varsa o belli ölçüde bir aksiyonda sergileyecektir. Bir ameli de olacaktır onu. Fakat her şey biraz kabiliyetlerle tahdi edilmiştir. Yani insanın kabiliyetlerinin serhattı vardır. Ne kadar iman adına derin olursa olsun, onun bir arşi kemalatı vardır. Gelir oraya takılır yani. Geçemez onu aşamaz. Allah istidadına ilaveten hususi yeni şimdi çok kullanıyorlar Artı istidad verirse bir yerde duada niyaz ediyoruz onu. Ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve Sellem o esprisinden de biraz onu çıkarıyorum. Yani Cenab-ı Hak o mümtaz zata hususi iki sıradan ve fe fevkalade bir kabiliyet ihsan buyurmuştur. O kendi rekorunu kırdı, kendi üstüne çıktı, kendini aştı denebilir. Ben öyle anlıyorum onu ama bu anlayışta da yanılıyor olabilirim. Bunun iki yanı olur. Bir uzat iradesinin hakkını tam verir. Cenab-ı Hak iradesine lütfen iki sıradan insanlar da bulunur. Öyle bir kabiliyet sergileyecektir ki Allah'ın izni ve inayetiyle Cenab-ı Hak yeni açılımlara müsait kabiliyetler ihsan edecektir. O ev edna esprisi bana onu fısıldıyor gibi geliyor yani. Ev edna diyor yani. Şimdi onun için söz konusu olan o şey sizler için de bizler için de Cenab-ı Hak ben şahsen kendim için söyleyemem böyle bir meseleyi. Normal bir arşi kemalatınız vardır, bir kabiliyetiniz vardır. Bu kabiliyet hem iş derinliğiniz adına, içinizde derinleşme adına, yani marifette derinleşme adına, muhabbet-i ilahide derinleşme adına, her gün farklı bir ufkun insan olma adına, bakışlarınızla onu meleği âlânın sakinlerine okutturacak şekilde, derinliğinizi çevrenize aksettirme adına gayri iradi, gayri kastik. Yani bugün gözlerinizin içine bakınca iris tabakasında marifet-i sani adına ayrı bir derinliğe bulaştığınızı etrafa aksettirme adına bir derinlik. Allah belli ölçüde sizin için bir şey takdir etmiştir. İradenizin hakkını tam verirsiniz. Öyle ki yani bir santim daha onu ileriye götürseniz çatlarsınız. Çatlayan atlar gibi çatlarsınız. Oraya kadar siz o işin tam hakkını verdiğinizden ötürü Cenab-ı Hak size artı bir kabiliyet ihsan edebilir. Dolayısıyla o sizin marifetiniz ve muhabbetinize de akseder. Yani işte tam bir helmin mezit ferdi olursunuz. Sürekli daha yok mu, daha yok mu, daha yok mu dersiniz. Allah da derinlik ihsan eder. Ne var ki genelde adeti ilahi açısından kime bir kabiliyet ihsan edilmişse o ancak kabiliyeti ölçüsünde inanır, mezari mevzularda iş derinliği açısından kabiliyet ölçüsünde derinleşir ve aksiyon olarak da Cenab-ı Hakk'ın ona ihsan ettiği aktivite kabiliyeti açısından bir aksiyon sergileyebilir. Bunu aşamaz yani. Fıtratının sınırlarını aşamaz. Allah ekstradan bir şey ihsan etmiyorsa. Bize düşen şey yani gücümüz yetiyorsa okuyarak düşündürerek yüce ufuklar göstermek suretiyle yüce gayeyi hayallere tevcih etmek suretiyle bir insanın iç derinliği artırmasını sağlamak. Onu yapıyor bir türlü böyle aksiyona yanaşmıyorsa şayet veya işte endişe duyuyorsa kabiliyet ve istidadına göre vazifeler tahmin ederek o mevzuda da açılımlarını sağlamak bize düşen şey odur. Her iki tarafı atbaşı götürme. Sahabe-i kiram efendilerimiz için söylenen şey geceleri her biri birer ruhban gündüzleri de her biri birer fursan. Bu aksiyonla iç derinliği beraber ifade etme demektir. Yani gecelerde onların gece hayatları hep inlemeyle geçer. Hep ahuvahla geçer. Hep namazla niyazla geçer. feryad figanla geçer. Gündüz olduğu zaman da adin aslan insanlar gibi ama fakat bir de onları hak meydanlarında göreceksiniz kendilerine gösterilen ufka ulaşma mevzunda göreceksiniz. Her birisi iyi birer, birinci gibi çatlatıncaya kadar, ya kendi çatlayıncaya kadar, atını mahmuzlar, sürer veya koşar, ulaşması gerekli olan ufka ulaşır. Bu her iki yanıyla da mükemmelliğe ermiş. Böyle bir insan ifade etme açısından bana yerinde söylenmiş bir söz gibi geliyor. Samimiyet. Sammiyetten daha büyük, daha yüksek bir tavır yoktur. Üstün niyetli, samimiyetli görünme değil. Üstün niyetli ve samimli olma. Görünme ile olma arasında öyle uzak bir mesafe var ki. Olmayı Cibril temsil ediyorsa, görünmeyi şeytan temsil ediyor. Cibril ile şeytan arasındaki mesafe kadar, bu iki şey arasında uzun bir mesafe var. İnsan aldanır. Belki ben de aldanmışım diyor. Belki bilmeyerek aldatıyorum diyor. Belki bazılarımızın aklına hiç gelmemiştir. Belki ben de aldatıyorum. Doğru konuştuğumu zannediyorum. Belki böyle çevredeki insanlar heyecan duyuyorlar. İyi bir şey yaptığımı zannediyorum. Şov olmadığı belli değil. Yazdığımız şeylerde, her satırında, her kelimesinde kalbimizin vizesi varsa şayet imzası varsa bu doğrudur hem de ben bunu yazarken onun rızasını burada mülahazaya aldım farklı bir mülahaza yoktur burada bu kadar samimiyetle onları o beyaz kağıtlar üzerine döktürüyorsa doğrudur onlar defter hasen adına sevap olarak akıyor yoksa beyaz kağıt üzerindeki o siyah çizgiler onun hasenat hanesinde siyah bir kısım görüntülerden ibarettir tamim olmak lazım kalbin vizesine bağlamak lazım vicdanın sesi soluğu olması lazım